Allahu biallahim ne Şeytanı Raja'im ve nestayinuhu ve nestafiru ve naouzu biallahim in şururam fi snaabim siyata malina Men yehdi Allahu ve men yudil falahadiyle ve eşşadına Allahılla Allahu atehu la shirkala ve eşşadına Muhammedan abduhu ve rasulu amabat fainnastaqal hadis kitab Allah ve khair alhadi hadi Muhammedin sallahu alaihi vassalam ve şerr-ül umure muhtesas tuhha ve kullu muhtesasetin bid'a ve kullu bid'atin zalale ve kullu zalaletin cinner. İmam Berbehari rahimeullah'ın Şerhü Sunne kitabında 158. maddede kalmıştık. Melib şöyle diyor. Bir kimsenin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen rivayetleri işittiğinde biz Allah'a tazim ediyoruz dediğini iştirsen bil ki o bir cehmidir. O bu sözüyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen rivayetleri reddetmek istiyor. Allah'ın görülmesi, Allah'ın nüzulü gibi konulardaki hadisleri işittiğinde Allah'ı tazim ve tenzih ettiğini iddia etmekle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen rivayetleri reddetmiyorum. mu? Evet, burada müellifin e, bu meseleyi cehmilikle ilintilendirmesindeki amaç zaten kendisi açıklıyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan mesela Allah azze ve celle'nin isim ve sıfatlarına delalet eden bir hadis rivayet edildiği zaman bunu inkar eden ve o inkarına biz Allah'ı tenzih ediyoruz. İşte Allah konuşur mu? Allah gelir mi? Allah'ın eli olur mu? Allah güler mi? Yani bunun gibi şeylerle. Güya Allah'ı tenzih etmek namına. Bu hadisi inkar ediyorsa bil ki o bir ceh midir. O, biz Allah'ın bir yerden başka bir yere nüzul etmekten yüce olduğuna itikad ediyoruz dediğinde o, Allah'ı başkalarından daha iyi tanıdığını iddia etmiştir. Böyle kimselerden uzak ol. Avamdan insanların çoğu onların halinde olsalar dahi insanlara onlardan sakındır. Yani Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını reddeden bu kimselerden avamı da sakındır. Her ne kadar avam da onlar gibi inanıyor olsa. Yani avam dediğimiz bilmez ki. Bir şeye itikad etse bile Allah Azze ve Celle hakkındaki itikadında, Resul'ün bildirdikleri hakkındaki itikadında bir bakarsın avam ama şia gibi bir itikada sahiptir. Mutezle gibi bir itikada sahiptir. Cehmi gibi bir itikada sahiptir. Avam. Avam her zaman farklı görülür. Bu kimseleri de sakındır. Kimlerden? Mesela cübbeli gibi adamlardan. Adam cübbeliyi dinliyor onun akidesinde, onun da sakındır. Bu sakın. Bu adamın akidesi bozuk. Böylelerinden sakındır. 159. Bir kimse sana doğruyu öğrenmek için bu kitaptaki mesele hakkında sorarsa, yani Be Behar Rahimullah'ın Şerhus Sünnet kitabında şimdiye kadar okuduğumuz bu meselelerden sorarsa, onunla konuş ve doğruyu göster. Eğer sana münazara etmek için gelirse ondan sakın. Seninle tartışmak için gelmişse, yani sen bir şey söylüyorsun, o kabul etmiyor, başka bir konu açıyor, tartışıyor, tartışmak istiyor, ondan da sakın. Öğrenmek istiyorsa ona söyle. Yani bir kimse öğrenmek için sana başvuruyorsa sen ona açıkla. Ama o, sen ona söylediğinde yok o öyle olmaz deyip başka alternatiflerle tartışma açıyorsa ondan sakın. Çünkü din konuları tartışma konusu değildir. Din teslimiyettir. Yani Allah'tan ve Resul'den gelenlere teslimiyet, başka şeylere değil bu arada. Yani Allah'ın ayetleri veya Resul-ü Aleyhisselam'ın saydığı yer geldi mi onun üstüne söz olmaz. Rahat Suresi'nin sonlarındaki ayette vallahu yahkumu ve la muakibele hukmehi. Yani Allah hükmeder. Onun hükmünün ardından söz söyleyecek kimse yoktur buyurulur. Yani Allah'ın vasfılarındandır bu. Allah bir şey hükmetti mi Hakeza Ahzab suresi 36. ayetinde de belirtildiği gibi Allah ve Resulü bir şeye hükmetti mi? İman etmiş hiçbir erkek veya kadına artık başka bir söz söyleme, başka bir şey tercih etme hakkı yoktur. Kim işte bir ayete rağmen, sahip bir hadise rağmen e, halen daha sözünü uzatıyorsa işte şu nasıl olacak, bu nasıl olacak ondan da uzaktır. Yani e, din tartışma konusu yapılamaz. Zira münazara da tartışma, cedel, üstün gelme isteği, husumet, düşmanlık ve gazaplanma vardır ve bunlar sana kesin olarak yasaklanmıştır. Bu hak yoldan ayırır. Fakihlerimizden, alimlerimizden, hiçbirinden onların münazara yaptığı, cedel ya da husumet yaptığı ulaşmamıştır. el Basri Rahimullah şöyle demiştir. Hikmetli kimse hikmetini yaymak için ne münakaşa eder ne de kimseye yarcılık yapar. Eğer kabul edilirse Allah'a hamd eder. Reddedilirse yine Allah'a hamd eder. Evet bunu Nuaym bin Hammad Zevaidü Zühd'de i̇bn El-Ibane'de rivayet etmiştir. Yine birisi Hasan el-Basri Rahimullah'ın yanına geldi ve dedi ki seninle din hakkında burada münazar edeceğim. Hasan el-Basri Rahimullah ona dedi ki ben kendi dinimi biliyorum. Eğer sen dinini yitirdiysen git de dinini ara. Evet, münazar etmek isteyen kimseye verdi bu cevap, Acurri, Eşşeriya'da, Lalkai, Es-Sünne'de, İbn-i El-İban'de rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evinin kapısının karşısında olan bir topluluktan birinin şöyle dediğini işitti. Allah şöyle demiyor mu? Bir başkası dedi ki, Allah şöyle demiyor mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinden öfkeyle çıktı ve dedi ki, size bu mu emredildi? Allah'ın kitabından bir kısmını diğeriyle çarpıştırmanız için mi ben size peygamber olarak gönderildim? Böylece ceder yapmaktan, tartışmaktan yasaklanmıştır. Bu hadis Ahmet bin Naber İbn-i Mace es sünnet el Kay tarafından sahip-i rivayet edilmiştir. i̇bn Ömer radiyalanma Malik bin Enes Rahimolla ondan öncekiler ve ondan sonrakiler de münazarayı çirkin görürlerdi. Allah Azze ve Celle'nin sözü, yarattıklarının sözünden daha yücedir. Allah Tebarek ve Teala şöyle buyurur. Gafir yani Mü'min suresi 4. ayetinde. Allah'ın ayetleri konusunda inkar edenlerden başkası mücadele, tartışma yapmaz. Bir adam Ömer radıyallahu sordu. Yumuşacık çekip alanlara ne demektir? Yani Kur'an'daki bir ayetten soruyor. Ömer bin Attab radıyallahu şöyle dedi. Eğer başın tıraşlı olsaydı boynunu vurmuştu. Bu soruyu soran Sabih el eslemi'dir, ee, kısa meşhurdur. Yani bu Sabih, işte Kur'an'da geçen şu kelimeden kast nedir? Bu kelimeden kast nedir? Böyle tek tek kelimeler, bazı kelimeleri soruyordu. Bundaki amacı da amel etme değil. Zaten sorduğu meseleler ameli ilgendiren veya itikadı ilgendiren meseleler değil. İşte Ömer Rabiyan cevap veriyor, cevap verdikçe başka bir şey soruyor. O da amel ile alakalı değil. Yani kendisine öğrenmesi fayda verecek şeyler değil bunları artırınca bakıyor hemen radyola. Ve hemen sarığını çıkarttır çıkartıp bakıyor ki kafası tıraşın değil mi? Kafası tıraşlı olsa boynu vuracağım. Yani tıraşlı olsa boynu vuracaktım diyor. Niye? Harcilerden haricilerden bahsetmişti Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. İşte Kur'an'ın müteşabihlerine uyacaklar bunlar. Başları tıraşlı olacak. E, böyle haber verildiği için onlardan biri olduğundan şüphelendi ama baktı ki başı tıraşlı değil. Ve bunun kafasına elindeki çubukla vurmaya başlıyor. Kafamdaki gitti mi ey sabih? O kafamdaki tamam zahil oldu ey müminin emiri deyinceye kadar böyle devam ediyor. Sonra bu adamı bir yere sürgün ediyor. Ve sürgün yaptığı bu yerde de e, halka şöyle bir talimat gönderiyor. Bununla kimse oturmasın, konuşmasın. Yani bu bir yerde oturduğu zaman bunun yanına kimse gidip oturmasın, bununla konuşmasın diye böyle bir talimat veriyor. Yani Bidatçilere karşı ilk sayılabilecek fiili uygulamayı böylece Ömer bin Hattab Radyalan zamanında görüyoruz. Ve dikkat edin Sabi'nin suçu neydi? Şimdiki Bidatçilere bakın ve e, şu cezayı göre Müslümanlar tarafından böyle bir hecir uygulanmasını gerektiren Suçu neydi? Neyi biliyor musunuz? Mesela ben misal babında söylüyorum bunu. İşte Adem Aleyhisselam'ın yediği meyve elma mıydı, armut muydu, hurma mıydı, buğday mıydı? Yani neydi? Bunu bilsen ne olacak, bilmesen ne olacak? İmanın mı artacak? İtikadında bir değişiklik mi olacak? Ameli sana bir katkısı mı olacak? Yani bunlar bakın tartışma konusu olmuştur. Birisi elma demiş, birisi armut demiş, öbürü hurma demiş falan filan. Ve bundan dolayı Müslümanlar birbiriyle tartışmış. Tartışmada galip gelemeyince birbirlerine buğz eder olmuşlar. Yani bunun gibi meseleler. Yani ne demek bu? Bu şu demek. Allah Azze ve Celle'nin bazı ayetleri vardır ki müteşabihtir, bazıları da muhkemdir. Muhkem demek açıktır. Muhkem demek neshedilmemiş ayettir. Muhkem demek tahsis edilmemiş ayet demektir. Muhkem demek tahhit edilmemiş, manası daraltılmamış, sınırlanmamış demektir. Herhangi bir zamanla, mekanla, kişiyle böyle kayıtlanmamış demektir. Müteşabih de bunların tam zıttıdır. Yine müteşabih birden fazla manaya delalet edebilen ama hangisinin kast bize bildirilmeyen şeylerdir. Eğer onun hangisi olduğu, mesela bir kelime var ki Kur'an-ı Kerim'de düşünün. Bu şu manada geliyor, şu manada, şu manada geliyor. Üç tane farklı manaya geliyor. Ve hepsinin arasında da ihtimal eşit. Yani işlerinden birisi zahir değil, daha kuvvetli değil. Zahir olsa zaten zahir tercih edersin. Ama eşit, hepsi de eşit manada. Ve bakıyorsun ki kitapta ve sünnette bu üçünden hangisi kastedilmiş bize bildirilmemiş. Yani bizim için elzem olsaydı, lazım olsaydı bunu bilmek, bize bildirilirdi. Bildirilmediğine göre bu üçün hepsini kapsar. Yani bu ayet üçüne de delalet eder. Böyle almak lazım. Müteşabihlere dalmak ne demek? İşte bu ihtimal olan manalardan sadece birisini tercih edip, bunu tercih etmeyenlere düşmanlık eder. Mesela Kur'an keriminde bir kelime var. Ben şu manasını tercih ettim, öbürü bu manasını tercih etti. Vay efendim o nasıl olur da benim tercih ettiğimi tercih etme diye ben işte aman şu falanla konuşma çünkü o bu ayetten böyle anlıyor. Halbuki ben böyle anlıyorum. Bakın böyle bir husumetlere, fırkalaşmalara sebebiyet veriyor. Bunlar müteşabihlere tutunmaktır. Mesela düşünün, ameli bir konudan buna örnek verelim. Namaza başlarken el nereye kadar kaldırılır? Eller nereye kadar kaldırılır? Sahip bir hadis de göğüse kadar diyor, omuza kadar diyor. Kulak hizasına kadar, başın yukarısına kadar, bunların hepsi sayı olarak gelmiş. Peki, ben nereye kadar kaldıracağım? Hangisini tercih edersen et. Ama sen göğüse kadar mesela tercih ettin, bu başına kadar kaldırıyorsa işte bu yanlış bir yolda diyemezsin. Neden? Çünkü o da sahip bir hadise dayanıyor. Diğer taraftan, ben bir namazımda böyleyken, bir namazımda böyle tercih edebilirim. Çünkü Allah Resulünden sabittir. Bak, kitap ve sünnet bunlardan sadece bir tanesine daraltmanışsa hiç kimse bunu buna daraltamaz. Ama ellerimi ben kaldırdım, namaza başladım. Fakat nereye bağlayacağım? Bir mezhepte göbek altında bildiğiniz gibi. Bir mezhepte göbeğin üzeri, göğüs. Şimdi mezhep mezhep ayrılmış. Şimdi diyorlar ki Allah Resulü böyle de yapmış, böyle de yapmış. O zaman kardeşim neden Hanefiler sadece göbek altından bağlıyor? Hanbeliler sadece göbek üstünden bağlıyor. Malikiler sadece göğüsünden bağlıyor. Neden? Neden mezhep mezhep böldünüz böyle? Eğer Allah Resulü'nden sabitse, eğer sabitse ben göbek altından da bağlayabilirim. Bazen böyle bağlarım. Bir rekatta böyle bağlarım. Bunların hepsini yapabiliyor olmalıyım değil mi? Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sayıh yolla gele... Şu göbek üzeri ve göğüs. Bunlar zaten aynı bölgeleri delalet eder. Kişi ister böyle yapar, ister böyle yapar. Yani ben şu görüşü tercih ettim diye bir daha asla göbeğin üzerine bağlayamayacağım diye bir şey yok. Allah Resulü'nden sabit olmuşsa ben bunu da yaparım, bunu da yaparım. Yani bu mezheplere taksim edilemez. Taksim ettiğin zaman ümmet içerisinde fırkalaşma. Bu da müteşabihlere tabi olmaktır. Yani Allah ve Resulü'nün tek bir noktaya tahsis etmediği bir şeyi... Sen tahsis etmiş oluyorsun. Mesela Hanefiler böyle yapsın. Ne demek bu? Şafiler işte böyle bağlasın. Hanbeliler böyle bağlasın. Niye? Biz Müslümanız. Müslümansak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan meşru olarak gelen, meşru olduğu gelen, sabit olan, onun yaptığı sabit olan ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dememiş ki, mesela soğuk yerlerde yaşayanlar ellerini böyle bağlasınlar, sıcak bölgelerde yaşayanlar böyle bağlasın. E Allah Resulü'nden yok ki böyle, sen nasıl mezhepleri böyle taksim ettin? Diyorlar, işte mezhepler yani ümmetin, alimlerinin ihtilafı rahmettir. Allah'a en büyük iftiralardan birisi bu söz. Yani Allah Resulü'ne de iftira da, Allah'a da iftiradır bu. Ne demek bu? Allah Azze ve Celle Muhammed ve Vesselam'ı öyle zor bir dinle göndermiş ki, Şayet bu mezhepler yani hicri 3. asırda gelmeseydi, teşkil olmasaydı bu din çok zahmetli olacaktı. Yani Allah Resulü'nün getirdiği zahmetliydi. Mezheplerden sonra rahmete kavuştu. Bakın iftiraya. Allah azze ve celle sizin için kolaylık diler, Zorluk dilemez. Yani Allah'ın ayetlerinde bu manada e, ifadeler var. Allah bize alabildiğine kolaylaştırmıştır. İbadetleri kolaylaştırmıştır. Kendisinin emirlerine itaat etmemizi kolaylaştırmıştır. Bu bakımdan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olmasına bakacağız biz. Sabit olduktan sonra e, yani şöyle de sabit olmuş, böyle de sabit olmuşsa biz onu da yaparız, bunu da yaparız. Ama işte kaşı şöyle yapsın, gözü böyle yapsın dedim mi, tahsis ettim mi, bu da müteşabilere tabi olmaktır. Biz eğer kitabın ve sünnetin tamamına muhatapsak Allah'tan ve Rasulü'nden bir sınırlama gelmediği sürece bunu kimse sınırlayamaz, taklit edemez. Veya özel olarak gelen bir şeyi kimse genelleştiremez. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birisine işte kurbanda şey bulamıyor, bir yaşında koyun bulamıyor, işte sende oğlak kes diyor. Ama bu sadece sana diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Senden sonra kimse olmayacak. İşte Allah Resulü bunu onaylamıştır o zaman herkes yapabilir dersen Allah Resulü'nün belli bir kişiye e, tahsis edilmiş olarak e, meşru kıldığı bir şeyi sen herkese genelleştirmiş olursun, Resulü'nü muhalefet etmiş olursun. Yani bunlar hepsi yerli yerinde e, ele alınması gereken şeylerdir. Bu sebeple Ömer radıyallahu anh'ın sürgün ettiği bu adam işte böylesine müteşabih bir konuyu e, kurcalayan birisiydi sadece. Yani bu mezhepleşmediği, yani ekolleşmedi bunun kurcaladığı şeyler ama daha başından hemen tedbir alıyorum her radiolar ve bundan dolayı böyle bir konuyu kurcaladığı için yani kitapla ve sünnette böyle bir kaç tane manaya muhtemel bir ibare var bu geniş bırak herkes istediğini anlasın sen burada sadece bir tanesine tayin etmeye kalktığın için. Ve bu da ümmet arasında tartışmalara, ihtilaflara, birbirinden buza bu tip din sebebiyle, böyle şeylere sebebiyet vereceği için da işin başında Ömer Radyağan'ın tedbiri almıştır ve bu adamı susturmuştur. Yani bu adam dindar, ibadet ehli birisi, Sadık ehli eslemi, sahabeye yetişmiş. Yani başka da bir kötülüğünü bilmiyoruz yani. Başka bir yanlışını bilmiyoruz. Şimdikiler de çıkıyor diyor ki, ya diyor siz adamı hemen bidatçı ilan ediyorsunuz. Adamın iyilikleri, kötülüklerinden fazla şu kadar iyi yönü var diyor. Sen onları unutup da buna mı şey yapıyorsun diyor. Yahu sahabi el eslemini ne kötülüğü vardı ya? Yani şu meseleyi kurcalamasından başka. Ne kötülüğü vardı? Daha evveline gidelim. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, Hab bin Malik meselesinde. Bu adamın ne kötülüğü var, sahabe? Ne kötülüğü vardı yani? Allah Resulü'nün bütün harplerine katılmış. Bir tek tebükte bir gaflete düşmüş. Ama elli gün dünya ona dar geliyor. Allah Azze ve Celle'nin ayetinde açıkça ifade etmez, ettiği gibi. Üç tane kişiye. Üç tane sahabeye. Münafıklar bile geliyor, yalandan bahane söylüyor. Allah Resulü onları affediyor. Onlara işte bir hecr uygulamıyor da samimi olan bu üç kişi elli gün boyunca dünya dar oluyor. En yakın akrabalarda dahil buna. Bunların bu günahı neydi? Günah evet, harpten geri kalmak ama e, yani çok büyük bir şey mi? Küfür mü? Şimdilikiler öyle diyor ya, işte tevhideli kardeşimiz. Tevhideli kardeşimiz diyor. Adam diyor kafir mi oldu da işte böyle yapıyorsunuz? E, bu adam kafir mi oldu? Allah Resulü'nün sabesi, Kafir mi olduydu bu? Allah Resulü bunların küfürüne mi hükmetmişti? Ve buradan dikkat edin. Tekfircilikle itham ediyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini uygulamaya, yani kendileri tekfirin daniskasını yapıyor, asıl tekfirciliği yapıyorlar. Sünnete uyduğum bu noktalarda da tekfircilikle itham ediyorlar bir de. Mesela e, iyiliklerle kötülükleri tartma olarak ele alınacak olsaydı e, Sabi el-Eslemi dirilip aramıza gelse ondan daha düzgün bir adam e, aramızda olmazdı diye tahmin ediyorum ben tek bir kabahati vardı. Üstüne vazife olmayan bir iki meseleye kurcaladı Allah'ın kitabından. Yani bugün aramızda olsa belki en hayırlımız olurdu. Ama buna bu tavır uygulandı. Sürgün edildi ve bundan kimse oturmayacak, konuşmayacak denildi. Yani mesele iyiliklerle, kötülükleri tartma meselesi de değil. Beri taraftan işte bunun iyilikleri, kötülükleri tartın diye takdim ettikleri adamlara bakın. Şuradan bidat, buradan bidat, şuradan menheç bozukluğu, şuradan bozukluk, şuradan bozukluk, öbür taraftan bozukluk. Bunlar yani. Neredeyse sağlam yer kalmamış. Sağlam, tutulacak bir yer kalmamış neredeyse. Sen hangi iyilikten bahsediyorsun? İyilikle kötülüğü tartacakmışsın bir de. Bir de kim tartacak bunu? Bu iyiliğin ölçütü nedir? Şimdi insanlar İyinin, kötünün iyiliğin kötülüğün ölçüsünü kafalarından veriyorlar. Eğer bu bizim kafalarımıza, hislerimize bırakılsaydı yani haricilerden daha takvalı insanlar yoktur. Allah Resulü bahsediyor ya. Yani onların okuduğu Kur'an yanında kendi okuşunuzu beğenmezsiniz. Kıldıkları namazın yanında kendi namazınızı beğenmezsiniz. Şimdi bidatçi dediğimiz adamlardan birini savunan adam şöyle diyordu yani. O benden samimi mi? Sen buna işte menheci bozuk diyoruz. Ben adama samimi değil demedim ki. Yani ölçü bu değil zaten. İstediği kadar samimi olsun haricilerden, ilk haricilerden. Ali radıyallahu anh'ın savaştığı, Allah Resulü'nün savaşılmasını emrettiği ilk haricilerden bahsediyoruz. Bunlardan daha samimi adam yoktu belki. Sahabe bile kendilerinden daha samimi buluyorlardı onları. Allah Resulü de haber verdi zaten. Yani kendi Kur'an okuyuşunuzu beğenmeyeceksiniz, onlar daha güzel okuyor diyeceksiniz. Kendi namazınızı beğenmeyeceksiniz, bunların namazı daha güzel. Cihatları, işte kendinizi cihatta e, pasif göreceksiniz, onlar daha aktif. Bu değerlendirmeyi yapacaksınız, diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Ama okudukları Kur'an gırtlaklarından geçmez. Yeryüzünde en şerlileridir bunlar. Yani namazı en iyi kılanlar, Orucu en iyi tutanlar, cihadı en iyi yapanlar, Kur'an'ı en iyi okuyanlar fakat yeryüzünün en şerilleri. Bu nasıl olur? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun da e, bir şeyini veriyor yani. Alametini daha veriyor. Yani siz beğeniyorsunuz, onlar da beğenirler kendilerini. Onlar da kendi namazlarını beğenirler. Yani benden iyi namaz kılan yok, benden iyi Kur'an okuyan yok, benden iyi uluş yok. Benden ihlaslısı yok, benden samimisi yok. Onlar da kendilerini beğenirler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte bu ümmeti helak edecek hastalıklar arasında bu ucubu saymıştır. Yani amel edip de bu amelden dolayı kendini beğenmek. Kişiyi helak eden unsurlardan birisidir. Harcileri de helak eden şeylerden birisi bu. Bu sebeple Huzeyfe Radiyalan'tan gelen rivayetlerden birisine harciler Allah'tan bağışlanma dilemez diye bir e, alamet daha gelmiştir. Yani münafık Allah'tan başlanma dilemediği gibi hariciler de Allah'tan başlanma dilemezler. Neden? Zaten onlar en güzelini yaptıklarını düşünüyorlar. Bu haricilerin bir kısmı sünnet inkarcılarıdır. <gülüyor> Aleykümselamünaleyküm. <gülüyor> Haricilerle birebir örtüşen en fazla örtüşen sünnet inkarcılarıdır. Okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkan, buna en fazla örtüşenler sünnet inkarcılarıdır. Onlar Kur'an'ı en iyi okuduklarını <gülüyor> düşünüyorlar, öyle iddia ediyorlar zaten. Arapçasını okuyamasa bile meal olarak <gülüyor> Aleykümselam <gülüyor> hocam. olarak en çok onlar okuyor. Der ki işte 34, 34'e 12. 34. surenin 12. ayeti yani. Bunları öyle tek tek sayar sana, Sen onu kadar bilemesin. Ya 34. sure hangisiydi acaba dersin yani. Ama bu adam sünnet inkarçısı. Hayatlarında İslam'ın eseri yok. Zaten İslam ok gibi ondan çıkmış gitmiş. Hayatında yok zaten onu. Harcilerin akideleri olarak zikredilen unsurlar sünnet inkarçılarında birebir vardır. İşte şefaatin inkarı, cennetten <gülüyor> cennemden bir toplum çıkarılıp cennete gireceği, Deccal'in inkarı, Mehdi'nin inkarı, kabir azabının inkarı, Kur'an'da neshin inkarı vesaire vesaire. Bu özelliklerin tamamı yani birebir özellikleriyle oturan Allah Resulü Aleyhisselam okunyaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklar diye bahsettiği hariciler en öncelikle bunun muhatapları birebir oturduğu kimseler sünnet inkarcılarıdır ve onlar tekfircilerdi aynı zamanda. Allah Resulü Aleyhissalatu onun sünnetine itibadenleri eee tekfir ederler. Müşrik olarak görürler. Bunlara en yakın yani gelenlerde bizim işte tekfirciler dediğimiz kimseler. Onlar haricilere benzeyen kimselerdir esasında. ati harici olanlar değildir günümüzdeki işte Ebu Hanza'dır, şunlar bunlar. Harici sünnetması yapılan kimseler. Bunlar haricilere benzeyen kimselerdir. Neden? Bunlar bazı noktalardadır. Bütün fırkalarda harcilik özellikleri vardır. Sufiler de var. İşte başlarının tıraşlı olmaz. İbadet maksadıyla başlarını tıraş ederler. İbadete düşkünlük. Mesela bu ibadete düşkünlüğü sünnet inkarcilerinde göremezsin. Yani namaz, gece namazdır, şudur budur. Bu gibi özellikleri e, sünnet inkarcilerinde göremezsin. Bazılarında var gerçi de. Çünkü farz görüyorlar gece namazını. Böyle olanlar da var. Ama ummiyette, sünnet inkarcilerinde bu yok. Fasavuçlarda harcerin başka bir özelliği var. Şiilerde başka bir özelliği var. Multezlere başka bir özelliği var. Bakıyorsun işte bu şey Eyüp Esatiyan Reis olan dediği gibi e, hiçbir bidat yok ki harcılık olmaz. Yani hepsi kılıçla ayaklanmaya çağırır. Hepsi tekvircidir yani. Kendisi gibi inanmayan, kendisi gibi düşünmeyen, itikad etmeyen kimseleri doğrudan tekfir ederler. Bütün bidat fırkalarına bu vardır. Bazen takıya bile yapsalar yani görünürde işte bakıyorsun bidat fırkaları hepsi kol kola. Aslında içten birbirlerini tekvir ederler. Tekvir etmeyen bir biz varız. Fakat hepsi ittifakla bize düşmandır. Onlar birbirinin itikadını da bilirler. Kendilerini tekvir ettiğini de bilirler. Karşıdaki de kendisini aslında tekvir ettiğini bilir ama kardeşçe geçinirler. Menfaat dünyası. Bizim de tekvir etmediğimizi bilirler. Sadece sapık gördüğümüzü bilirler. Buna rağmen en büyük düşmanları Selefilerdir. Neden? Çünkü biz tekbir etmesek bile bidatçı olarak gördüğümüz kimselerde bir çizgimiz var. O çizgi tevbe duvarları aşılmadıkça geçilemez. Yani bir kimse zahiren bile olsa batıl itikatlarından tevbe etmedikçe bizimle dostluk edemez, bizden güler yüz göremez, bizden herhangi bir ee, Dostça ilişki göremez. Bunun e, umuma yayılmasından alabildiğine korkarlar. Bu sebeple Selefilerin başı bir an önce ezilmelidir. Bunlar her yerde kötülenmelidir. Bunların sesi, soluğu kısılmalıdır. Böyle isterler. Bunu yapamazsak bile en azından e, dublör Selefiler ortaya koyarız ki onlar bizim adımıza Selefilik diye Vela ve Bera'yı ortadan kaldırsın biz rahatça giriş yapabilirim. Selefilik adına Vela ve Berâ iptal edilmiş. Yani selefim diyen insanlarla beraber ve beraber bera'yı göremiyoruz. Aynı diğer bidatçilerle aynı kol kola. Bu tabii akabinde, itikatlarında da pek çok benzerliği beraberinde getiriyor. Çünkü e, Maide suresindeki işte kalpleri de benzedi diye yeah. e, o tehdit ayetinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte Süleyman Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam'ın İsa Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselam'ın diliyle lanet denenler <gülüyor> iyiliği, emir, kötülüğü yasaklamayı terk eden kimselerdir. O rivayete dikkat edin. O rivayette der ki bunlar aslında iyiliği emredip kötülüğü yasakladılar. Fakat diğerleri yasakladı kimseler, yasaklanan şeyden vazgeçmedi, terk etmeliler. Buna rağmen halen beraber oturup Kalmaya devam ettiler. İlişkilerinde yani hiçbir şey yokmuş gibi devam ettirdiler. Yani vela ve berayı uygulamadılar. Sonunda diyor ki Allah Azze ve Celle, kalpleri de benzedi. Kalpleri de birbirine benzedi. Eğer vela ve berayı ortadan kaldırırsan demek ki kalplerinde birbirine benzeyecek demektir. Öyle de oluyor. Kim bu vela ve berayı uygulamıyorsa, bakıyorsun güya akideleri farklıydı ya, şimdi hepsinin akidesi aynı. Hepsinin akidesi aynı. Yani Selefi bir duruşu hiçbir yerde göremiyorsun Selefim diyen adamlarda. Yani sizin Selefiniz nerede? Meslepler konusunda diğerleriyle aynı düşünüyorlar. Kıyasla diğerleriyle aynı düşünüyorlar. Oy kullanmada diğerleriyle hep aynı. Her şey aynı. Giderek de aynılaşıyor. Her şey aynılaşıyor. Bir sakal var. Sakalda herhalde bazıları zaten müdahale yaptılar. Kısalmaya başladı. Şiaların sakalına benzemeye başladı sakallarda giderek gidiyor yani. Evet, Allah azze ve celle'nin ayetlerinde bildirdiği gibi emri maruf ve nehy-i anül münker mutlaka velâ ve berâ ile birlikte olmak zorunda. Velâ ve berâ uygulanmazsa bu emir ve nehyin arkasından kalpler mutlaka birbirine benzeyecek. Halkların benzemesi önemli değil. İtikatlar gitti. Bunlar olacak diyor Allah azze ve celle. Bu sebeple müellifin de e, bu konuya önem verdiğini görüyoruz. 160 eee 160'a geçmeden Nebi Aleyhissalatu vesselam da şöyle buyurmuştur. Mümin münakaşa etmez ve ben kıyamet gününde münakaşa edene şefaat etmem. Hayrının azlığından dolayı tartışmayı terk edin. Bu çok zayıf bir isnatla gelmiştir. Müellifin zikrettiği bu hadis Taberani, Muhaddemü'l-Kebir'de, Acru'r-Reşer'da, İbn Hibban'da, El-İban'da Ebu İsmail el-Herevi Kelam'da zikrederler. İsnaatına Kesir bin Mervan çok zayıftır. Yahya bin Mayim ve Darikudni onun yalancı olduğunu söylemişlerdir. Evet. E, bu konuda yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tartışmayı nehyetme konusunda, cederi nehyetme konusunda Ebu Umame Radyalan'dan sahip bir rivayet var. Keşke müellif onu zikretseydi böyle e, zayıf rivayet yerine. Yani e, bir toplulukta, bir kavimde ancak hayır kalmadığı zaman Allah onları cedele, tartışmalara mütlakıklar diye bildiriliyor. Sonra Allah Azze ve Celle bir ayetini okuyor. Onlar sadece e, tartışmak için söz açarlar. Evet, yani bu cedel işi, mesela sana bir şey soruyorlar ya müşrikler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hitap bu ayet. Sana o müşrikler bir şeyler soruyorlar ya, bir şey öğrenmek için değil. Onlar ancak tartışmak için, yani dinin değerlerini akideyi tartışmaya açmak için seninle konuşurlar. Bunun için söz açarlar sana. İşte ey Muhammed, bana Rabbinden haber ver. Taş mı, demir mi diyorlar ya. Allah Azze ve Celle bunun üzerine ayetlerini indiriyor. Bunun gibi meseleler. İşte Allah'ın eli var mı yok mu? Şimdi bidat eli de böyle onların devamı olarak. Allah'ın eli var mıdır, yok mudur? Allah'ın istivası var mıdır, yok mudur? Bunlara, bu yemlere gelmeyin. Bunlar ancak tartışmak için. Bidad elinde, kitap elinden aldıkları bir metottur. Onlarla bu sebeple konuşma yasaklanmıştır. 160. maddeyle bitirelim inşallah. 161 ile bir sonraki derse bırakacağız. Bir Müslümanın bir kimse hakkında sünnetin hasletlerini bir araya getirdiğini bilmedikçe, ona sünnet ehlidir demesi helal değildir. Bir kimse de bütün sünnetler, sünnet esasları bir araya gelmedikçe filan sünnet ehlidir denilemez. Yani yalan bulunmayın. Bir kimse sünnet hasletlerini, yani bunun manası şu, mesela Ahmet bin Hanbel'in e, usulü de şer, e, burada şerhi yapılan, e, asıl metin olan usulü de 50 küsur madde zikrediyor. 54-55 tane madde zikrediyor. Bunun gibi menheci esasları, sünnetin menheç esaslarını bir kimse kendisine bir arada getirmeden, buna şahit olmadan falan sünnet değildir, falan selefidir deme. Sen nereden şahit olduğunda işte falan selefi, o da bizim selefi kardeşimiz. Nereden biliyorsun ya? Selevilik bu kadar basit, ucuz değil yani. Müellif bu caiz değildir diyor. Yani yalan şahitlik yapma. Eli sünnettir falan. Yok. Ama sen bütün hasretlerini görmemişsindir de, güzel bir gidişat görüyoruz. İnşallah e, iyi birisidir. Bizim onun hakkındaki zannımız şöyle iyidir. Yani bunun söylemeye cevaz verilmiştir. Ben onun hayır üzere olduğunu zannediyorum. Kesin bir ifade kullanamazsın. Falan ehl sünnettir, falan selefidir. Bunlardan kaçınmak lazım. E, çünkü biz çoğunlukla bu şahitliği yaptığımızda, işte bu esasları de birleştirmiş mi? Bilmiyoruz. 30 tane meselede belki sünnete ittibasını, sünnete muvaffakatını görmüştüdür ama mesela yöneticileri ayaklanma konusunda haricilerle ittifak etmiştir. Gitti. Bunun gibi. Bu sebeple şahitlikte acele etmemek lazım. Ee, müellif bu yarı yapıyor. Allah izin verirse 161. madde biraz bu konuları da e, detaylandırarak gidecek. Sonraki dersi de devam edeceğiz. Subhanekallahü ve bihamdik ve eşhedü ilah ve estağfuruke <Sessizlik> ve